İşim gereği çokça yurt dışına çıkıyorum. Tek takıntım helal ve haram et. Çoğu zaman aç kalıyorum, et yiyemiyorum. Yiyebilir miyim ya da yerken nelere dikkat etmeliyse teşekkürler demişler. Şimdi diyelim ki Fransa'ya gittiniz, Almanya'ya gittiniz. Oralarda zaten dünyanın her tarafında Müslümanların lokantaları var. Yani oralardan yemek lazım. Eğer bulamazsınız illa et yemek şart değil ki. Ben yemem. Çünkü... Emin olamazsın bir kere şöyle, değil mi? Bir Hristiyan bir hayvanı usulüne göre kesiyorsa, o et yenir. Yani <gülüyor> İmam Şafii'nin iştahatına göre, Allah demesen de, Allah demeden de kese yine yenir. Hani Allah demeyi besmele çekmeyi bilerek terk ederse, hani yenmez ama İmam Şafii yenir diyor. Çünkü e, burada e, asıl olan, e, o bir ayet-i kerime var. Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanların etini yemeyin diye İmam Şafii bu ayeti, işte putlara, putlar adına kesilirse hı hı. anlamında yorumluyor. İşte Hanefiler de onu mutlak işte Allah adını kesme diye. Yani bir yorum farkı var orada. Dolayısıyla bir hayvan, diyelim ki bir koyunu, bir keçiyi, bir sığırı, bir mandayı kesici bir alette keserse o hayvan yenir. En azından İmam Şafii Hazretleri'ne göre. Yani Allah demese bile. Ama biz kestiğini bilmiyoruz ki. Şimdi onlar kurşunla sıkıyorlar. Hayvan bayılıyor. Ondan sonra kesiyorlar ama canlıyken mi kestiler? Öldükten sonra mı kestiler? Evet. Onası belli değil. Üstelik de boynundan kesmiyorlar. Şimdi oradan ölünce yani hayvan ölüyor. Ondan sonra yüzüyor vesaire diyorlar. Yani siz yemek yiyeceğiniz lokantada et yiyeceksiniz veya içerisinde et bulunan bir yemek yiyeceksiniz. O et mesela kafasına vurularak öldürülmüş bir hayvan eti midir ki bu haramdır. Hurmet aleykümün meyitetü. Meyte yani biz de leş dediğimiz. Evet. Usulü göre kesilmeden kafasına vurularak öldürülmüş bir hayvan veya kendiliğinden ölmüş bir hayvan murdardır, haramdır, yenmez. İçinde domuz eti varsa yenmez. Efendim illa karını doyurmak için et yemek gerekmez ki. Başka ilişkileri yani, yersiniz. başka şeylerle karnımız yersiniz, Zeytin ekmek yersiniz. Peki hocam teşekkürler. Sebzeye mi yersiniz? Yani. Patates yemiye yersiniz? Zeytinyağı, patates, zeytinyağı ile pişirilmiş Tereyağı ile pişirilmiş Kur'an-ı Kerim'de Maiciler Suresinin 5. Ayet Kirmesinde Ehli kitabın Hırsan ve Yahudilerin Yemeklerinin helal olduğunu Allah söylüyor Yani diyelim ki içinde Domuz eti yoksa Alkol katılmamış ise Veya kendiliğinden ölmüş veya öldürülmüş Usulüne göre kesilmemiş Bir hayvan eti yoksa Onun dışındaki e, Hırsiyanların yaptığı Yemekler yenir.